Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allahu Teala azizleri ibadetlerimizi kabul eylesin. Rabbû'zu Şerif kitabımızın 371. sayfasında haşla ilgili bir hadis-i şerif var. Ma adha'a müminun yulebbî hatta tarubaş-şems illâ gâbet bi zunûbihî hatta ya'ûda kayyemu velidetu ummuhu Âmirü'r-Rebîa Beyhak'ı rivayet etmiş. Çok hadisi şerifler var. Hacı'nın ne kadar büyük mükafatlar kazandığına dair, ne kadar büyük şerefler kesbettiğine dair. Efendim, bu da onlardan birisi. Buyuruyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ma adha müminin yülebbi hatta tanrı ve şems, güneş batıncaya kadar bir mümin lebeyk Allahümme lebeyk diye efendim, e seslenir, durursa Güneş ancak onun günahlarıyla ile beraber batar yani günahlarını da alır. Hatta Yahu deki mülade tuhumu kişi annesinin onu dünyaya getirdiği gündeki masum tertemiz hali gibi haline döner yani bütün günahları affı, mağfiret olur tertemiz olur. Allahü Teala cedleri hacı yapan kardeşlerimizde bu mükafatları kazanmış olmayı nasip eylesin. E, hacı henüz yapmamış olanlara da yapmak nasip eylesin. Çünkü hacının duası makbul, günahları mağfur, mükafatı da eğer hacı makbul, mevrul bir hac olursa, cennet, efendim, ehli beytinden, akrabasından, ailesinden 400 kişiye de şefaat etme, e, hakkı ve selahiyeti veriliyor. Yani faydası sırf kendisine değil, çevresindeki 400 kişiye ben burada Buhari-i Şerif'in cemati okuduğum zaman deyip yani şöyle bir elinize kağıt kalemi alın bakalım yakınlarınızdan böyle Allah'ın mükafatlandırılmasını istediğiniz 400 kişinin adını yazın kolay kolay yazamaz insan. Yani isimler tükenir. 400 rakamı tükenmez. Bayağı büyük bir rakam. Allahu Teala Hazretleri İslam'ı çok büyük bir mükafat olarak, çok büyük bir nimet olarak bahsetmiş. Onun kıymetini bilmeyi hepimize nasip etsin. Yani hacca hacın da tabii ahali geleneksel olarak kıymetini biliyor. İslam'ın beş büyük ibadetinden birisi olduğunu biliyor ama içindeki mükafatların eee teferruatını sanıyorum ki efendim çoğu bilmiyorlar. Biz burada kitaplardan onları hacılarımıza okuduğumuz zaman gözleri yaşardı. Ee, tabi bilmeyenler hacca gelmeyen, gelenler biraz biliyor ama hacca gelmeyenler hiç bilmiyor bir de hacca düşman olanlar var efendim biz araba para mı yedirecek bilen gibi düşünceler ee, tabi çok yanlış edebi aykırı efendim hüsnü zanla aykırı efendim dine aykırı e, sözler Allah'ın hiçbir kul, kulu hor hakir görülmez hatta nice böyle toz sofrak içinde e, fukara e, insanlar vardır ki Efendim, kat kat süslenen e, süslenmesine milyonlar ayıran parfümlerine milyonlar ayıran insanlardan çok daha hayırlı olabilir Allah indinde yani Allah kibri sevmez tevazuyu sever sonra fakir diye bir insan derecesini düşürmez e, belki zenginliğine kibirleniyor gururlanıyor övünüyor böbürleniyor diye e, efendim onu cezalandırabilir yanlış düşünceler ama o yanlış düşüncelerin silinmesi için tabi bizim ee, böyle hadis-i şerifleri güzel güzel güzel yayın vasıtalarıyla efendim duyurmamız lazım ee, halkın bilmesi lazım yani gelenler tamam kıymetini biliyor gelmeyenlerin de bilmesi lazım ben her zaman e, söylüyorum camiye gelen insana İslam'ı anlatıyoruz yani bu bir çeşit malumu ilam oluyor bilineni tekrar oluyoruz camiye gelen zaten camiye gelecek kadar şuurlu zaten namazın kıymetini biliyor tabi ona vaazlar fayda vermiyor mu? Veriyor elbette. O da bilgisini arttırıyor, eksiğini tamamlıyor. Efendim soracağı şeyleri soruyor, cevapları alıyor. müslümanlığını mükemmelleştiriyor ama asıl mühim olan camiye gelmeyen, asıl mühim olan kötü yolda olanın efendim hatasını anlayıp doğru yola dönmesi, onlara İslam'ı anlatmanın yollarını bulmak lazım. Hatta arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden hatırlıyorum. Eskiden böyle kahve kahve meyhane meyhane gidip de onlara doğru yolu, oradaki insanlara doğru yolu anlatmaya çalışanları hatır, hatırlıyorum. Allah günlerini kat kat fazla eylesin. Ee, tabii en güzel vasıtalardan birisi de sevgili izleyiciler ve dinleyiciler radyo, televizyon, gazete gibi yayın araçlarıdır. Bunlar efendim, herkes tarafından duyuluyor, dinleniyor, her yerde dinlenebiliyor ile camiye gelmesi gerekmiyor. O zaman çok güzel bir tebliğ oluyor. Yani ele geçmez bir fırsat oluyor. Mükemmel bir tebliğ oluyor. Böyle gayretlerin, fedakarlıkların, çalışmaların yapılması lazım. Aksi takdirde insanın canına kaset eden, kanını dökmeye efendim e, ant içmiş olan azılı düşmanları varken e, insanın uyanık durması, parasını sakınması, cihattan Efendim üzerine düşen görevi yapmaktan kaçınması çok yanlış oluyor. Çünkü sakınılan mallar ile cihad yapılmayınca hem mala hem cana Allah-u Teala Hazretleri belayı musallat ediyor. Allah-u Teala Hazretleri hepimize uyanıklıklar nasip etsin ve dinin mübinini en güzel tarzda hizmetler eylemeyi nasip eylesin. Diğer bir hadisi şerife geçiyorum. Aynı sayfadaki Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu, bu buyurmuş ki Ma ezzallahu bi cehlin kattı, bela eder Allahu bi ilmin kattı. İbn Mesud Radiyallahu anh'dan Allahu Teala Hazretleri asla ve katiyen cahillikle aziz kılmamıştır. Cahil olan bir kimseyi aziz kılmamıştır. Cahillikle izzet, itibar, şeref rütbe, efendim, başarı olmaz. Kesinlikle cahillikle aziz kılmamıştır ve e, ilim ile kesinlikle zelil kılmamıştır ilim sahibini. İlim e, lazım. E, i̇lim fevkalade önemli. Aynı sayfada Hz. Ömer radıyallahu anh efendimizin hadisi şerifinde de yine ilimle ilgili buyuruyor ki Mekke sebeb-i müktesibun misrefadlı ilmin Yedi sahibi who ilaheden eviye ruddu an reden ve istiqametine ho hatta istiqama akdu. Yani bir kazanç peşinde koşan bir insan herkes bir şey kesbetmeye kazanma çalışıyor, dükkan açıyor, uğraşıyor, menevat peşinde koşuyor. Hiçbir kazanç sahibi yoktur ki, efendim bir ilim öğrenip de, efendim o öğrendiği ilim de. ...kendisini e, hidayete sevk eden yahut da bir efendim, felaketten, helakten çeviren bir ilim öğrenmiş kimsenin sahip olduğu fazileti, e, ona yakın bir fazileti kazanmış olsun. En büyük fazilet efendim ilim öğrenmek. Bu ilim de tabii e, rafa konusun diye öğrenilmiyor. ...tudaklarda delikodu mevzu olsun diye öğrenilmiyor. Sahibini bir doğru olan bir harekete, bir güzel işe, eyleme, fazilete sevk ediyor. Yahut da bir rez rezaletten, reziletten, tehlikeden, helakten, efendim, felaketten e, koruyor. Koruması lazım, yani bir işe yaraması lazım. E, efendim e, Böyle bir kazanç, böyle bir ilim elde etmek en büyük kazanç olmuş oluyor ve ilimle Allahu Teala Hazretleri kişileri yüce, yüceltiyor. Kişileri de yüceltiyor. Kavimleri de yüceltiyor. Onun için mefulünü e, zikretmemiş Peygamber Efendimiz. Ma azallahu bi cehli. Cehliyle Allah izzet vermedi. Yani kime vermedi? Kişiye mi? Topluluğa mı? Şehre mi? Efendim zümreye mi? Onu söylemiyor. Hepsi, hepsine çünkü. Kesin olarak ilim ile insan izzet ve itibar ve kıymet e, kazanıyor. Cahillikle de mahvoluyor. E, işte, Tabi e, bence ben eğer milli eğitimin başına geçsem selahiyetli bir kişi olsam mutlaka Osmanlıların çökülüş devresini tarih kitaplarına çok geniş bir şekilde okuturum. En geniş şekilde ve hatta üniversitelerde biz külak tarihi okurduk. Efendim e, ortaöğretim Profesör Ömer Lütfü gibi böyle çok değerli kimseler tarafından koca salonlarda efendim güzel konuşmalar yıkıyordu. yani Bence Osmanlı Devleti'nin neden yıkıldığını efendim nasıl cahilliğin mahvettiğini, nasıl particiliğin, itilaf itihat ve terakki arasındaki ihtilafların nasıl Balkanlardaki felaketlere sebep olduğunu herkese çok güzel öğretmeliyiz. Bir de kayıpların acısı yüreğimizde olmalı. Onların acısını unutuyoruz. Cumhuriyeti kurduk diye bir sevinç, bir heves, bir heyecan filan ama Düşman durmuyor. İşte bu Kosova'da, işte Bosna'da, işte efendim daha başka yerlerde kan gölü yani kan seller gibi akıyor, gövdeleri götürüyor, şalduşluttur, götürüyor. Büyük söylenler oluyor. Yani biz bir takım acıları unutmamalıyız. Bir takım acıların taze taze diliğinde durması lazım ki o bize teşvik unsuru olsun, daha güzel çalışmalar yapmamıza vesile olsun, bir takım yanlışlıkları tekrar etmememize sebep olsun Bunun için hepinize ilim öğrenmeyi kitap okumayı tavsiye ederim tabi ilim öğrenmek deyince herkes tabi belki çantayı alıp hoş zaman bulup üniversiteye gitmeyi falan düşünür Hayır ee, ilmin yaşı yoktur ve Efendim mekı e, mecburiyeti şarkı yoktur her zaman her yerde efendim insan okuduğu zaman bilmediği şeyleri öğrenir. Ben hatırlıyorum Anadolu'nun Ümmi Efendim Hazretinden bulunduğu köyde e, Ankara'ya mektup yazıp ben kitap okumak istiyorum deyip kendisine gönderilen bir çuval kitabı okuduktan sonra bayağı bir hatırı sayılır efendim e, sözü dinlenir insan olan kişiler hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. E, yani köyünde fırsat bulmuş. Çuvalla da kitap gelince efendim e, Ankara'dan Bil Kurumundan Tarih Kurumundan onların hepsini yalamış, yutmuş çok devrilmiş bir tükü, kütüphane gibi kimsenin bilmediği bilgileri bilip söyleyebiliyordu. Yani köyde de olur. Yeter ki her gün biraz okusun ve e, okuduğunun üzerinde düşünsün ve okuduğunun kendisine ne yapması gerektiğini işaret ettiği üzerinde tefekkür eylesin. Ben bunu okuyorum. Binaenaleyh ne yapmalıyım? Yani Balkanlarda bunca felakete uğramışız. Binaenaleyh ne yapmalıyız? Efendim, parti çekişmeleri efendim o e, dışa karşı bizi zayıflatmış binaneleri nasıl davranmalıyız e, bunların hepsinden ibret almak lazım felaketleri de geçiştirmemek lazım felaketleri bir e, bize efendim bu acıları e, ilka eden tattıran kimseleri tanımamız onlar hala var mı devam ediyorlar mı ve onların cezasını vermek mümkün mü diye düşünmemiz lazım çünkü hiçbir suç cezasız kalmamalı Hiçbir suç cezasız kalmamalı, her suçlu cezasını bulmalı ki cihana adalet hakim olsun. Aksi takdirde efendim e, suçlunun yaptığı suç efendim yanına kar kalıyorsa suçluları teşvik edici bir ortam var demektir. Onun için e, hepinizi her yönden dini ilim, dünyevi ilim efendim her ilim yönünden okumaya, öğrenmeye e, her yaşta hepinizi efendim rica ediyorum teşvik ediyorum dinimiz teşvik ediyor peygamber efendimiz teşvik ediyor yönlendiriyor görüyorsunuz hadis-i şeriflerde efendim izzet ve itibar dünyanın ahiretin izzet ve itibarını kazanmak için ilim lazım ve en faziletli şey böyle bir şeyi böyle bir ilmi öğrenmek kazanmak ilimden de amaç bir e, hidayete ermek bir doğru e, noktaya ulaşmak yahut bir felaketten kendisini kurtarmak. Evet. E, bu da çok çok önemli bir e, nokta bizler için. E, bundan sonra e, yine böyle musibetler, felaketlerle ilgili efendim e, bir hadis-i okumak istiyorum. Hatibi Bağdatı ve Deylemine e, nakletmişler. Ma usii ve abdün ba'de dehabi dinihi bir eşed de min zehabi basarihi ve ma zehebe basaru abdin kasabara illa dehalel cennet Bu ama olmak, göz görüp dururken, iki gözüne bir arıza, hastalık, felaket gelip de görmemeye başlamakla ilgili diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde bir kulun uğradığı musibetlerin içinde dininin elden gitmesinden sonra en şiddetli musibet felaket basarının gitmesidir. Yani görme kabiliyetinin, gözlerinin, görüşünün kaybolmasıdır. Eğer bir kulun görme kabiliyeti giderse, yani kör olursa, görmez olursa, o da sabrederse muhakkak cennete girer. Yani mükafatı cennet olur. Allah'ın kaderine sabretti diye. Yani şey yapmıyor. E, e, olumsuz duygular içine düşmüyor, yıkılmıyor. Ne yapalım? Cenab-ı Hak efendim, e, bunu takdir etmiş diyor, sabrediyor. O zaman Allah onu mutlaka cennetle mükafatlandırır. Mükafat cennetten başka bir şey değil. Şimdi bu hadis-i şerifte tabii e, böyle bir felakete uğrayan insan azdır. Yani görürken gözlerinin görmez olması e, e, Efendim tıp e, hayatımızda Toplumumuzda e, yüzde kaç, binde kaç, on binde yüz binde kaç görülen bir olaydır. Yani umumiyette gözüyle e, doğan, gözüyle yaşıyor ve gözüyle efendim e, gözlerini kapatıp ahirete göçüyor. Büyük çoğunluk böyle ama ondan daha şiddetli bir musibet var. O da insanın dininin, imanının gitmesi, zihab bu dini, dininin elden gitmesi. Bunu söyleyebilirim ki... E, fevkalade yaygın. Gözlerinin kör olmasından da önemli olan bu felaket, musibet çok yaygın. Çünkü efendim insanlar 20. yüzyılda birbirlerinden etkileniyorlar. E, dünyada e, bir buçuk milyar Müslüman var ama geriye kalan da gayrimüslim. Gayrimüslimlerin de yaşamları var, hayat görüşleri var, zevkleri var, efendim eğlenceleri var. E, toplumlar e, küreselleşme dolayısıyla birbirlerinden etkileniyor. Birbirlerinin hayat tarzlarını imreniyorlar. Kendi hayat tarzlarını yargılıyorlar. Avrupa'yı gören, Amerika'yı gören, efendim Hindistan'ı, Pakistan'ı, efendim bilmem Afrika'yı gören ona göre kendine göre hayat tecrübesi dediği efendim şeyler kazanıyor. Fikirleri değişiyor. Kendi görüşlerini gözden geçiriyor, gevşiyor. Halbuki ee, İslam hak din. Halbuki e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın e, en sevgili kulu ahir zaman peygamberi ve e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. İsa ile, Hz. Musa ile Hz. İbrahim ile geriye doğru bütün peygamberlerle ilişkili hepsini tasdik eden, hepsini tebcil eden hepsini tescil eden e, bir mübarek şahsiyet e, Kur'an-ı Kerim en güzel manevi hakikatleri anlatıyor ahiretle ilgili bilgileri veriyor dünyada da insanların zulmetmemesi birbirini ezmemesi, sömürmemesi için gerekli kuralları öğretiyor. Yani asrın asırların e, kitabı, çağın üstünün kitabı istikbalin kitabı Kur'an-ı Kerim böyle hak dine sahip olan bizler başka e, medeniyetlerin, zihniyetlerin Yaşam tarzlarının etkisinin altında kalıp da oralarda yaşayınca, oraları görünce, efendim kendimizi kaybedersek, kendi temiz örfümüzü, adetimizi, ahlakımızı bırakırsak, efendim babana bile itimat etmeyeceksin, babandan bile fatura isteyeceksin, efendim e, hayat mücadeleden ibarettir, kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın, efendim e, hayat sadece bu hayattır. Vur patlasın, çal oynasın, yaşa. Efendim, epikür felsefesi efendim, bilmem e, eski efendim, Yunan'ın efendim, dinle imanla ilgili olmayan dünyevi materyalist, maddeci Efendim zihniyetleri, yeni zamanın efendim, komünizm zihniyeti, kapitalizm zihniyeti, e, sosyalizm zihniyeti, çeşit çeşit zihniyetler, efendim, akımlar ama e, bunların hepsinin üstünde bir e, efendim tertemiz insan, insanı kamil olmak, günahsız olmak, kimsenin hakkını yemeden yaşamak, herkese iyilik yaparak yaşamak, e, mümin olarak yaşamak, yaradanını bilerek yaşamak, yaradanına güzel kulluk etmek yolu olan İslam var. E tabi bunun en güzel yol olduğunu efendim anlayamadı, anlayamayınca, gevşeyince efendim e, din elden gidiyor. Bakıyorsunuz e, şahsiyetini kaybetmiş milli manevi kişiliğini kaybetmiş efendim karmaşık olmuş kozmopolit olmuş efendim garip tipler karşınıza geliyor ve bizim örfümüzü, adetimizi milli yapımızı sabasalan beton gibi sağlamlaştıran efendim güzel e, düşünceler ahlak efendim faziletler birer birer yıkılıyor yok oluyor. Rüşvet alıp gidiyor, hırsızlık alıp gidiyor, ahlaksızlık alıp gidiyor, efendim gaddarlık alıp gidiyor, e, her türlü e, mafyalaşma, efendim devleti sömürme, hazineyi efendim hortumlama, her türlü ahlaksızlık e, tabii hale geliyor. O zaman tabii e, bu neyin göstergesi, dinin yiğidişinin zehabu dinin yani en büyük musibetin çok yaygın bir musibet olduğu, çok büyük bir felaket olduğu o kesin olarak ortaya çıkıyor. O halde e, Allahu Teala Hazretleri gözlerimizi korusun. E, görme kabiliyetimizi, havası, has, hamsemizi, beş duyumuzu, efendim, göz görmemizi, işitmemizi, konuşmamızı, dokunmamızı, hissetmemizi, tatmamızı Allah iptal ettirmesin, e, salim eylesin, e, hastalık vermesin, elem keder vermesin, sağlıklı, afiyetli, şen, esen yaşayalım. Tamam, bunu çok temenni ediyoruz ama dinimizin selameti, dinimizin, imanımızın sağlamlığı, tertemizliği, ahlakımızın güzelliğini olacak. O, o gidince e, niye göz gitmiş gibi insanlar e, şey yapmıyorlar, vah vah etmiyorlar, feryadı etmiyorlar, hiçbir şey olmamış gibi, efendim, giderse gitsin der gibi, aldırmaz gibi bir tavır içinde oluyorlar. O çok büyük. Yani felaketin büyüklüğünü hissetmemek felaketi yaygınlaştırıyor. Onun için tedbir almamak felaketi büyütüyor. O halde Aziz ve sevgili kardeşlerim, bütün hadis-i şerifler aynı noktaya bizi götürüyor. O halde insanların güzel ahlak sahibi olması için, dindar olması için, uyanık olması için, alim olması için, cahillikten kurtulması için, efendim milli kişiliğini, dini kişiliğini kaybetmemesi için, efendim milletimizin birbiriyle muhabbetli, yek vücut olması için ayrılığa gayrılığa düşmemesi için efendim birbirini öldürmeye kırklarına sarılmaya kesmeye kalkmaması için o köyün vergi köyü basmaması için efendim silahların konuşmaması için var gücümüzde çalışmamız gerekiyor. Ahlaklı insanların, imanlı insanların mümin insanların kamil insanların sakin, kamil, eldenli efendim şöyle hakim yani filosof bilge insanların işi ele alması ve veyahut e, çalışmasının miktarını yani dozajını, ilacın efendim arttırması lazım ve e, en güzel alet ve vasıtalara sahip olması lazım. E, bunun için yine dönüp dolaşıp bunları sağlayacak olan araçların efendim mükemmel olarak işlemesi lazım. E, buna katkıda bulunmanız lazım. Onun için e, daha büyük felaketlere uğramayalım milli felaketlere birlik ve düzenlik içinde yaşayalım diye bu hususlarda hepinizi göreve e, davet ediyorum e, bir diğer hadis-i şerife efendim daha geçiyorum e, aynı sayfadan peygamber efendimizden rivayet edilmiş ki ma u'tiye ehlü beytin illa nefaa'hum ve la muni'u illa darrahum e, bir ev ahalisine, halkına evin içindeki kişilere eğer Allah rıfk vermişse, yumuşaklık vermişse, efendim halimselimlik vermişse muhakkak onun faydasını görür bu ev halkı ev mutlu olur eğer e, bu yumuşaklık alınmışsa o ev halkı arasında efendim halimselimlik yoksa bu şunet, sertlik efendim kırıcılık varsa o zaman mutlaka o ev halkı z, e, bu yokluktan zarar görür. Büyük zararlara uğrar. Huzurları kaçar buyuruyor. Demek ki rıfk dediğimiz yumuşak davranmak, halimselim davranmak, anlayışlı davranmak acele etmemek, sert hareket etmemek, efendim e, severek karşı tarafı muamele etmek e, aile için, aile mutluluğu için ailenin faydalı bir gelişme içinde, yaşam içinde olması için çok büyük bir nimet. Tabii milletler de büyük bir ailedir. Bu milletlerin fertlerinin de bu güzel halete, güzel ahlaka sahip olması lazım. Yumuşaklık, halimselimlik, efendim düşüne taşına efendim severek tedavi etmek, yaraları birbirleriyle öyle muamele yapmak, konuşmak, görüşmek çok çok önemli oluyor. Allahu Teala Hazretleri hepimize en güzel huyları nasip etsin. Güzel huyların önemlilerinden olan rıfk ve mülayemedi de efendim hepimize ihsan eylesin. Ailelerimiz mutlu olsun. Karılar, kocalar, çocuklar efendim bir bütün olarak mutlu aile hayatı yaşasınlar. Mutsuzluk, kavga, dargınlık, efendim küslük, ayrılık, efendim boşanma vesaire olmasın e, toplumumuz içinde de e, çakışma çetish çatışma efendim savaşma efendim ve e, fitne fesat olmasın ve sonuncu hadise şerifi okumak istiyorum. Bu okuduğum hadis-i şerifle sözümü tamamlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet İbni Hanbel ve Beyhaki ve diğer kaynakların rivayet ettiğine göre buyurmuş ki Ma atamte zevceteke fehu veleke sadakatün ve ma atamte veledeke fehu veleke sadakatün ve ma atamte hadimeke fehu veleke sadakatün ve ma atamte nefseke fehu veleke sadakatün buyuruyor. Dört cümleden ibaret bir hadis-i şerif manayı, şerifi şöyle e, zevcene yedirdiğin senin için sadakadır. Yani meyve mı yedirdin, et mi yedirdin, tatlı mı yedirdin, ekmek mi yedirdin? efendim Her neyse ona itham ettiğin, e, tam olarak verdiğin, yemek olarak verdiğin şey zevcene senin sadakandır. Yani aile reisi için ne kadar büyük bir şeref efendim e, nasıl mutlu oluruz bayramda Veyahut efendim, e, efendim böyle Kandil'de, Cuma'da, zaten Cuma günü sadaka vermek çok sevap. Böyle bir liyakatli olduğuna inandığımız, gerçekten fakir olduğunu inandığımız bir kimse, bir komşu, bir akrabadan e, birisi, efendim çok fakir, biz de ona çıkartıp bir yardım yapmışsak ne kadar huzur duyarız, ne kadar memnun oluruz o verdiğimiz sadaka, e, bizi ne kadar rahatlatır, oh elhamdülillah deriz. Ne kadar rahatlarız sadaka verdiğimizden dolayı. Ne kadar huzur duyarız. Ee, tabii her zaman e, böyle e, tam isabetli sadaka vermek kolay olmuyor. Çünkü bu işi meslek edinmişler çıkıyor karşınıza. ve Her türlü efendim tedbiri almışlar. Seni acındırmak, kandırmak için senin paranı alıyor. Halbuki senden daha zengin belki kaç tane apartmanı var Bunlar hep çıkıyor ortaya bu zaman zaman efendim kandırıyor sahte fakir e, sahte e, efendim dilenci gerçeklikle gerçekli alakası yok durumunu. E, kandırıyor milleti ve efendim çok büyük paralar topluyor e, yani verdiğiniz sadaka yerine mi gidiyor yerine gitmiyor mu e, tereddüt ediyor insan ama bu hadis-i şerifte peygamber efendimiz çok güzel bir şey e, bildiriyor bize. E, zevcene verdiğin senin sadakandır. E, zevcisi insan, işte, tamam bunda hiçbir tereddüt edilecek nokta yok. Evlenmiş, efendim evinde hanımı, hayat arkadaşı Refika'yı hay hayatı eşi, e, ona bir şey getirip verdiği zaman, yedirdiği zaman efendim içildiği zaman bu onun için sadaka oluyor. Hatta şey e, itham etmek e, efendim ee, tabii yemek, yedirmek, içirmek falan manası ama bunun manası altına giydirmek, barındırmak masrafların her çeşidini yapmak yani infak etmekte girer efendim yani e, hanımı için yaptığı bütün masraflar e, efendim yeme içme dahil barındırma, hayatını sürdürmesi için gerekli yapılan bütün infak, nafaka efendim neyse bu sadaka oluyor ne kadar güzel İslam'da e, aile nasıl teşvik ediliyor? E, aile yuvası kurulduğu zaman Kur'an ne kadar sevaplar kazanıyor? Daima efendim kazancı e, sadaka oluyor çünkü eve harcıyor. Burada tabii hatırma geldi bazı hanımlar gelip bana şikayet ederlerdi. Bizim Efendinin eli çok sıkı eve hiçbir şey almaz. Efendim e, çok bizi ben falan diye. Tabii e, cimrilik zaten iyi bir huy değil de böyle kimseler de inşallah bu hadis şerifi duyunca hanımlarına çocuklarına verdikleri efendim şeylerini de sadak olduğunu bilince biraz rahatlarlar herhalde İkinci cümlesi ve ma'at anta vele deke çocuğuna verdiğinde senin için sadakadır buyuruyor demek ki ne kadar güzel bir durum ee, bizim çocuk çocuğa verdiğimiz e, efendim aldığımız yiyecekler yiyeceklerin hepsi sadakamız oluyor aile reisi olarak bu da çok güzel ve ama adamda kadi mekef öyle ki efendim e, verdiğin de senin için sadaka tabi hizmetçi aslında senin hizmetini görüyor binelere onun hakkı gibi oluyor fakat e, İslam'da e, hizmetçine verdiğin de sadaka oluyor. Tabi buradaki hizmetçiden e, anlaşılan, hadimeke sözünden anlaşılan, bizim şimdi 20. yüzyılda birisini parayla tutup da gel bakalım şurayı sil, süpür, temizle dememiz gibi değil de yanında kalan, deva, daimi aynı çatı altında yaşayan efendim köleler filan e, kendisine hizmet eden kimseler kastedilmiş oluyor gibi daha ziyade ama Öyle de olsa, böyle de olsa, netice itibariyle hizmet eden kimseye de yapılan ikramlar, yedirmeler, içirmeler, o da sadaka oluyor. Tamam bunların hepsi çok çok güzel ama en sonucudan çok hoşlanacaksınız tahmin ediyorum. وَمَا اَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ سَدَكَةٌ Kendi nefsine yedirdiğin, kendine yedirdiğin de senin için sadakadır diyor <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Allah şefaatine erdirsin. İslam ne kadar güzel bakın. İnsan çalışıyor kendisi simit yese efendim bilmem tatlı yese baklava börek elma yese kazancıyla o da sadaka oluyor. Tabi sadakanın muhterem kardeşlerim, sevgili dinleyiciler sadakanın sadaka sayılması için bir temel şart var. Onu başından söylememiz lazımdı. Ama sonunda vurgulamakta yine aynı sonucu e, sağlayacak. Sadakanın helalden olması lazım. Yani bir insan e, köroğlu menkabelerinde olduğu gibi zengini soyup da fakire verse hayır olur olmaz. Haramdan hayır olmaz. Haram ile bir şey kazanılmışsa günah ile kazanılmışsa ister cami yapsın, ister minare yapsın, ister fakir duyursun, ister efendim şu işi ister bu işi yapsın. Haramdan kazanılan e, işten, kazançtan sadaka hayır Allah kabul etmiyor. Onun kıymeti yok. Helal olması lazım. Cenab-ı Hak cümlemize, cümlenize bütün aile reislerine helal kazanmayı nasip etsin. Helal yoldan tertemiz, anla açık, kimseyi sömürmeden aldatmadan, kandırmadan yanıltmadan efendim e, kimsenin hakkını yemeden Evet temiz helal para getirmeyi nasip etsin. Evlatlarımızı helal e, paralarla e, doyuralım. Aile fertlerimizi. Kendimiz helal lokma yiyelim. Çünkü haram lokma yiyen insanın 40 gün ibadeti kabul olmuyor. En büyük tehlikelerden birisi haramlı yemektir. İşte Türkiye'de unutulan efendim manevi değerlerden birisi de bu helal lokmanın kıymeti efendim elinin emeğinin kıymeti. Burada yine bir hadis-i şerif vardı efendim e, kişi efendim elinin e, emeğini yemekten daha hayırlı bir yemek yememiştir hatta bir devlet başkanı olduğu halde bir peygamber olduğu halde diyor peygamber efendimiz davud aleyhisselam da kendi efendim zırh imal ederdi demircilik yapardı elinin emeğiyle kazandığını yerdi diyor yani devletin büyü başkanı Efendim, e, her şey emrinde ama elinin emeğini yerdi diye bir misal olarak onu veriyor. Allah e, kazandığım e, larımızı korumak temiz e, kazanç eylesin. Güzel huylarımızı korumak nasip etsin. Kaybettiğimiz güzel huylarımızı da tekrar bize kazandırsın. O milli asaretimizi zedeleyen bu mikrop gibi böyle bünyeye girip çürüten milli bünyeyi her türlü kötü huylardan bizleri şifaya beylesin. Milletimizi şifaya beylesin. E, rüşvet, hırsızlık, efendim, e, gasp, efendim, aldatma e, hile kalksın. Allah-u Teala Hazretleri hepimize tekrar tertemiz bir yaşam nasip etsin. Tertemiz kazançlar nasip etsin. Cumanız mübarek olsun. Allah cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berkayet.